1854, numaralı konu, Hazreti Peygamber'in, Ebu Bekir'in ve bir bedevinin umulmadık şekilde rızıklandırılmaları, evet, Resulullah ile beraber Mekke'den çıktık, Arap kabilelerinden birisine vardık, Hazreti Peygamber evlerin kıyısında kurulmuş bir eve baktı ve oraya doğru gittik, evin önüne indiğimizde bir kadından başka kimseyi orada göremedik, kadın, ey Allah'ın Resulü, ben bir kadınım, beraberimde kimse yoktur, kabilenin büyüğünün evine gidin, eğer misafir ikramı istiyorsanız, dedi, fakat Hazreti Peygamber kadına bir şey söylemedi, vakit de akşamdı, kadının oğlu bazı keçileri otlatmaktan getirdi, kadın oğluna, şu keçiyi ve bıçağı şu iki kişiye götür de, onlara, bunları annem size gönderdi, bu keçiyi kesiniz, hem siz yiyiniz hem de bize yediriniz diyor, de, dedi, çocuk geldiğinde Hazreti Peygamber, bıçağı götür de bana çanak getir, dedi, çocuk keçinin sütü yoktur, deyince, Hazreti Peygamber, sen git de dediğimi yap, dedi, çocuk kab getirdi, razı Resulullah keçinin memelerini elledi, sonra kabı sütle doldurdu, sonra, bu sütü annene götür, dedi, kadın sütü kana kana içtikten sonra çocuk tekrar kabı getirdi, Resulullah tekrar sağdı, yine kabı doldurdu, Hazreti Peygamber çocuğa, bu sefer başka bir keçi getir, dedi, çocuk keçiyi getirince onun memesine de elini sürdükten sonra sağdı ve bardağı bana uzatarak, iç, dedi, ben de alıp içtim, Hazreti Peygamber çocuğa bir başka keçi daha getirmesini söyledi, Çocuk da getirdi, onu da sığıp kendisi içti, geceyi kadının çadırında geçirdik, sabah oradan ayrılırken kadın bizi, mübarek adam, diye uğurladı, aradan birkaç yıl geçtikten sonra kadının keçileri iyice çoğaldı. Kadın bir kısmını satmak üzere Medine'ye geldi, bir gün ben pazardayken, kadının oğlu beni gördü ve tanıdı, anne, bu adam bize misafir olan mübarek adamın arkadaşıdır, dedi, kadın bana, ey Allah'ın kulu, seninle beraber olan o adam nerede, dedi, sen onun kim olduğunu bilmiyor musun, dedim, kadın, hayır, dedi, o, Allah'ın peygamberidir, dedim, kadın, ne olursun, beni onun yanına götür, dedi, ben de kadını Hazreti Peygamber'in yanına götürdüm, Hazreti Peygamber kadına çok ilgi gösterdi, gösterdi, yedirdi, içirdi, giydirdi ve yardımda bulundu, kadına biraz peynir ile Bedevilerin mallarından verdi, kadın Müslüman olarak ayrıldı.